Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala Ali ve sahbihi ecmain Efendim bugün 22. mektuptan özellikle birinci mefasından Huvvet Risalesinden okumaya gayret edeceğiz Bu Risale'ye başlamadan önce buradaki üstadın adeta zihin haritasında neye tekabül ediyor bu Risale onu anlamak için son kısımlarından bir parça okumak istiyorum e hadisi şerifede gelmiş ki, ahir zamanın süfyan ve deccal gibi nifak ve zındık başına geçecek eşyası müthişe-i İslam'ın ve beşerin hırs ve şikakından istifade ederek az bir kuvvetle ne-i beşeri her cümerceder ve koca alem İslam'ı esaret altına alır. Şimdi hadis şeriflerde gelmiş ki, Hazreti Adem'den kıyamete kadar insanlığın başına gelecek en büyük felaketler ahir zaman fitnesi. Ahir zaman fitnesinde baş aktörler olarak Süfyan ve Deccal gibi isimler zikrediliyor. da çok dehşetli şahsiyetler veya çok dehşetli cereyanlar. Şimdi bunların zararları nereden kaynaklanıyor? Üstad burada bir şerh yapmış oluyor bu hadis-i şeriflere. Ahir zamanın Süfyan ve Deccal gibi nifak ve zındıka başına geçecek. Edhaş, eşhası, müthiş şey muzırraları. Yani Süfyan İslam aleminde, Deccal da insanlık, insanlığın üstünde müthiş e, nifaklara e, aktör olacaklar. Müthiş zararları hasıl edecekler. Bunlar niye bu kadar dehşetli zarar verebiliyorlar? İslam'ın ve beşerin hırs ve şıkakından istifade ederek. ...insanların hırslarından, ihtiraslarından, arzularından... ...insanları ayrılıklara, parçalanmalara sevk eden... ...bir umum hissiyattan istifade ederek... ...az bir kuvvetle nevbeşeri hercümerce der. Büyük bir kuvvetli değil, az bir kuvvetli. Çünkü işi tahribat. Muhabbet, kuvvet kolay kurulmuyor ama çok kolay yıkılabiliyor. Bu kişile, kişisel bazda böyle olduğu gibi ailesi aileler arası... Mahalleler arası diyelim, hatta aşiretler arası, ülkeler arası, kıtalar arası, tabakalar arası, insan tabakalar arasında hep böyle olmuş. Zor tesis ediliyor, çok kolay yıkılıyor. İşte böyle kolay bir yolu tercih ettiği için Süfyan ve Diccal gibi zatlar tüm insanlığı, tüm İslam dünyasını esaret altına, hegemonyalar altına, egemenlikler altına almışlar. Ey ehli iman, zillet içinde esaret altına girmemek isterseniz aklınızı başınıza alınız. Evet, çok alçak bir şekilde, ezik bir şekilde esaret altına girmemek hepimizin talebi. Bunun çaresine ne? İhtilafınızdan istifade eden zalimlere karşı innemel mü'minüne ihvetun kalayı kutsiyiz içine giriniz, tahassün ediniz. Evet, Mademizm ihtilafımızdan birbirimizle didişmemizden, boğuşmamızdan, uğraşmamızdan istifade ediyorlar. Buna karşı en önemli kale, Kur'an'ın beyanıyla Cenab-ı Hakk'ın bizlere ilan etmiş olduğu kardeşlik müessesesine sığınmaktır. Rabbimiz, müminler kardeştirler ifade buyuruyor. O zaman bu manaya sığınmak kurtuluş için yegane çaredir. Yoksa ne hayatınızı muhafaza ve ne de hukukunuzu müdafaa edebilirsiniz. Malumdur ki iki kahraman birbiriyle boğuşurken bir çocuk ikisini de dövebilir. İki kahraman birbiriyle boğuşurken iki çocuk ikisini bir çocuk ikisini de dövebilir. Yani bir tarafta üstadın verdiği başka yerde bir misalle ele alırsak yani meşhur İranlıların Rüstemi ve Yunanların Herkülü kavgaya tutuşmuşlar diye düşünün. Bir çocuk eğer onlar kavgayı bırakmazsa ikisiyle de oyun, oyun, oyun oynar. Küçüktür ama onlar birbiriyle boğuşurken, güç ve kuvvetlerini birbirine uygularken o çocuğa uygulayacak bir şeyleri kalmıyor. Dolayısıyla onlar kavgayı bırakıp e, önce o çocuğu bertaraf etmezlerse, çok ciddi e, sıkıntı çektirebilir. O küçücük çocuk o iki büyük kahramanı. Bir başka misal. Bir mizanda iki dağ birbirine karşı muvazenede bulunsa, bir küçük taş muvazenelerini bozup onlarla oynayabilir. Dağları tartacak azamette büyük bir teraziden bahsediyor usta, kocaman iki dağ. Birbirine tam dengedeyken bir küçük taş, bir çakıl taşı dengelerini bozabilir. İşte alem İslam çapında, dünya çapında, hatta aile içinde, aileler arasında, aşiretler arasında böyle çok küçücük bazı manipülasyonlarla, dokunmalarla bu teraziler, bu dengeler bozuluyor. Ve insanlar birbiri aleyhinde kullanılıyor. Ve böylece çok mühim kuvvetler, enerjiler tenef olup gidiyor. Sonuç esaret. Yürek parçalayıcı bir esaretle karşı karşıya kalıyor insan. Şu andaki alem İslam'ın vaziyeti bunun en vazı örneği. İşte yehli iman, ihtiraslarınızdan ve husumetkerane tarafkirliklerinizden kuvvetiniz hiçe iner. Az bir kuvvetle ezilebilirsiniz. Hayatı, içtimaiyinizle alakanız varsa... El müminün lil mümini kel bunyanil mersusu mersus yeşuddu ba'du ba'de. Düstur-u ali -dustur hayat yapınız. Yani mümin mümin için birbirine perçinlenmiş tuğlalar gibidir. Birbirine kuvvet verirler. Düstur-u ali -dustur hayat yapınız. Üstat bu misali çok yerde tekrarlıyor. Hiçte ise kubbedeki taşlardan ibret alınsa diyeyim. Yani kubbedeki taşlar, hele eski kubbelerdeki taşlar, arada çimento yok, demir yok, taşların bir şey vermesiyle hasıl olmuş. Dolayısıyla bir iki taş düşse bütün kubbe düşecek. Dolayısıyla her biri düşmemek için birbirine dayanmak zorunda. Aynı şekilde toplumlar da düşmemek için birbirine dayanmak zorundalar, hele de ortak bir düşmanları varsa. Dolayısıyla müminin mümine dayanması, omuz vermesi desteklemesi, üstüne bir vazife, ayet zaten bu vazifeyi bize farz olarak, farz aynı olarak ifade ediyoruz. Mümin müminin kardeşidir, oysa kardeş kardeşini sever. Evet, Ukuvvet İsaresi'ni Üstad yaklaşık böyle sonlandırıyor. Bu aslında problemin ne kadar büyük olduğunu önümüze koyuyor. alem İslam'ın yürek parçalayıcı halini herkes görüyor, biliyor. Herkes neden diyor, herkes birilerini suçluyor, ama aslında dönüp başa baktığımızda biz kardeşimizle geçinemiyoruz küsüz. En yakın akrabalarımızla mesafe koymuşuz aramıza. Mesai arkadaşlarımızla doğruduruz bir diyalogumuz yok, apartmandaki komşularımızla vesaire. Dolayısıyla biz en yakınlarımızda dar dairede bu kuvvet ve muhabbeti tesis edemiyorsak, bunun alem İslam çapında, dünya çapında tesis edilmesine imkanı yoktur. Yani sen önce kendi evin önünü temizlemeli ki sonra atmosferin kirliliğinden denizlerin kirliliğinden bahsedebilsin. Dolayısıyla samimiyete davet burada budur. Eğer yüreğin parçalanıyorsa alem-i bu haline bu halin çaresi adeta bu zehrin panzehri huvvettir, kardeşliktir. Bu nazarla ...kişisel ilişkilerimize, ailesel ilişkilerimize bakmamız gerekir. Yoksa alem-i İslam çapında bir vahdetten, vahdet-i İslamiyden, İslam birliğinden söz etmek hayal olur. Onun için bu Risale'leri okurken biraz da bu gözle okumak, uhuvvet ve muhabbetin ne anlama geldiğini... uhuvetsizlik ve muhabbetsizliğin ne anlama geldiğini çok iyi zihnimizi canlandırarak okumak... ...ve de özellikle şahsımıza yönelik olarak okumamız gerekiyor. Başkaları ders verir gibi değil. Bismillahirrahmanirrahim, şimdi başlayabiliriz uzunca bir girişten sonra, çünkü bu giriş insanın zihninde canlanmazsa bu Risale'nin tesir alemimizde yeterince şekillenmiyor gibi görünüyor. Mesele çok azim, azameti nispetinde bir dikkat gerekiyor. Onun için öyle bir girişe kendimi mecbur hissettim. Bismillahirrahmanirrahim, ''İnneme'l mu'minuna ihvetun fe beyne Evet bu ayet müminleri kardeş ilan ediyoruz. Madem kardeşiz o halde kardeşlerinizin arasını düzeltin buyuruyor Cenab-ı Hak. Bu bir vazife, herkesin üstünde bir vazife. Kardeşliğimizin idrakinde olmak ve kardeşliğe mugayir, zıt davranışlar gördüğümüzde bunu gidermeye çalışmak. Üstümüze bir vazife olarak veriliyor. İtfa' billeti yahsen. sen bir kötülükle karşılaştın onu iyilikle savmalı. Faydalı ذبينك و بينه عداوة كأنهم O zaman seninle onun arasında adavet bulunan arkadaşın, kardeşin her neyse sanki sımsıcacık bir dostolu verir mealinde. Yani iyilik iyilik doğuruyor. Dolayısıyla birazdan dersin içerisinde gelecek aradaki kinleri, nefretleri Soğuklukları gidermenin tek bir yolu var. Muhatap olduğumuz kötülüğe, kötü söze, kem söze karşılık iyilikle mukabil etmek. Dostluğu kazanmanın bir yolu var. O da bu. Başka şekilde dostluk elde edilmiyor. Hukuvvet elde edilmiyor. Sosyal huzur elde edilmiyor. Vel kâziminel gâyze vel Evet. Öfkelerini yutanlar diyor ayet-i kerime. Ve insanlar affedenler. Evet, Allah, iyilik edenleri sever diyoruz. Yani iyilik nedir? Öfkeyi yutmak. Yani haklı bile olsanız ağzınıza kadar gelmiş, fakat muhatabınızı kıracak, dolayısıyla aranızdaki mesafeleri uzatacak. Şeffafsa adeta katılaştırıp birbirinizi gör görmeyen duvarlar haline getirecek. Mesafeler ortadan kaldırmanın yolu. Evet, öfkeyi yutmak. ...insanları affetmek. Böyle yaptığımızda da Allah bizi sevecek. Allah'ın sevdiği bir tarz ve davranış budur. Yani i̇nsan zaman zaman yapılan kötülüğe karşı... ...niye iyilikle mukabele edeyim dediğinde... ...insan için çok önemli bir gerekçe sunuyor bir ayet-i kerime. Çünkü Allah iyilik yapanları sever. Evet. İnsan için Cenab-ı Hakk'ın muhabbetine mazhar olmak... ...Allah tarafından sevilmekten daha yüksek bir gaye yoktur. O gayenin yolu madem müminin mümin kardeşine tahammül etmesi... Ondan kendisine bir söz kötü bir davranış geldiğinde başını önüne eğip yutkunup geçip gitmesi ve insanları affetmesi. Yani gönlünde kalbinde ona dair hiçbir iz bırakmayıp silmesi adeta insanın yine de onu sevmesi. Allah'ın sevgilisine masar olmasının en kestirme, en kolay yolu olarak ifade ediliyor ayet. O zaman mümin mümin kardeşine karşı afla mukabele edecek. Niye? Çünkü olan sevgisi buna bağlı. Evet. Bu ayet-i kerimeler Hukuvvet Salesi'nin özünü oluşturuyor. Evet. Müminlerden nifak ve şikak, kin ve adavete sebebiyet veren tarafkirlik ve inat ve haset. Hakikatçe ve hikmetçe ve insaneti kübra olan İslamiyetçe ve hayatı şahsiyece ve hayatı içtimaiyece ve hayatı manevice çirkin ve merduttur. Muzır ve zulümdür ve hayat-ı beşeri için zehirdir, toplum hayatı için bir zehir, evet, yani nereden bakarsak bakalım, hangi açıdan bakarsak bakalım demek ki nifakın, şıkakın, kinin, adavetin öfkenin, düşmanlığın ele alınır bir tarafı yok. Üstad bu Risale'yi buna tahsis etmiş, her birini ayrı ayrı elimize alacak. Şu hakikatin gayet çok vücudundan altı veçiğini beyan ederiz birinci veçiğ, hakikat nazarında zulümdür. Yani mümin müminine kin duyması zulümdür. Aslında burada özellikle dikkatilmesi gereken bir nokta var. O da şu. Yani haklı ya da haksız ayrımı yapılmıyor. Mümin müminine kin duyuyorsa zalimdir. Hakikat nazarında zulümdür. Niye? Yani haklı da olsa zulmetmiş olan insan mümin kardeşini kardeşine küsmekle, sözü kesmekle, araya mesafe koymakla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 insan o kendisen olayın içerisinde korsa yaptığı hareketin insafsızlığını çok daha net anlıyor. Onun için usta bizi kendimizi bir gemiye sokuyor. Bir gemi bir haneye sokuyor. Seninle beraber 10 kişi daha var. Bir de bir cani var. Katil var. Şimdi orada bir katil var deyip o evi yakmak ya da o gemiyi batırmak hiç insafısı var mı? Ve zalimliğini semavata işittirecek derecede bağıracaksın eğer orada olsan. Nasıl da isyanları yaparsın? Nasıl da bağırır çağırırsın? İnsafsızlığını ilan edersin. Zalimliğini ilan edersin bu durum. Hatta bir tek masum dokuz cani olsa yine o gemi hiçbir kanunu adaletle batırılmaz. Çünkü hepsi cani, katil ama bir tane masum mesela bir çocuk var. O gemi batırlamaz, Hiçbir adalet buna müsaade etmez. Aynen öyle de.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 Her bir insanın vücudu ilahi bir yapı, bir ev, ilahi bir gemi hükmünde ve o gemide birçok sıfatları var insanın ve bunların çoğu masum. Sana muzur olan yani insafız adama hitap ediyor. Sana muzur olan ve hoşuna gitmeyen bir cani sıfatı yüzünden. Yani bir yönden kaba bir insan, nezaketsiz bir insan mesela, duyarsız bir insan vesaire vesaire her neyse bir iki yön hoşuna gitmiyor ama ehli imandır. Ehli kıbledir. komşundur, Hem cinsindir vesaire. 20 sıfatı masume vardı. Bir sıfatı hoşumuza gitmiyor. Bir belki de bizim hoşumuza gitmiyor. O diğer 20 tane sıfatı var. Onlar masum. O gemi nasıl batırılır? Yani o insanı manen batırmak, manen yakmak, yok etmek hükmünde olan defterimizden silip bir daha yok saymak o insanı. Nasıl adalet olabilir? Az önceki durumuna dönüp, insanı, insana bunu düşünmesi telkin ediliyor bu derste. Dolayısıyla bir insanın bir tek vasfı yüzünden o insanı bitirmek, silmek hiçbir şekilde adalete uygun değil. Hikmet nazarında zulümdür. Yani bir hatasını gördüğümüz bir insanın defterden silmesi hiçbir şekilde doğru değil. Bu şuna benziyor, üniversite sınavlarını dört yanlış bir doğru götürüyoruz. Dört yanlış bir doğruyu götürüyor. Bazıları bunu adaletsiz bile buluyor. Dört yanlış. Niye on yanlış değil de dört yanlış? Dört tane yanlış fazla gibi sanki. Şey, dört yanlışın bir doğruyu götürmesi. Ama aslında bizim yaptığımız bur burada bir yanlış bütün doğruları götürüyoruz. Böyle bir adalet anlayışı olamaz. Bir insan, Her insanın çok çeşitli yönleri vardır. Hayatın bütün aşamalarını gözünüzün önüne aldığında çok önemli hayat aşamaları vardır. Burada insan bir yerde sürçmüştür, ayağa takılmış düşmüştür, nefsine şeytana uyumuştur. İnsan nefisten de ibaret değil ki, akıl ve kalbi var, manevi duyguları var. Dolayısıyla nefsine uyup insan hoşumuza gitmeyen bir şey yaptığında o insanı defterden silmek hiçbir şekilde insafla bağdaşmaz dersini vermiş oluyor Üstad Hazretleri burada. Dolayısıyla gerçekten de bir mümini defterden silme düşüncesi müminse eğer o insan hiçbir şekilde Kur'an'ın Peygamber S.A.V'ın verdiği terbiyenin dairesi içerisinde değildir. Evet. İkinci vecih hem hikmet nazarında dahi zulümdür. Zira malumdur ki Adavet ve muhabbet, nur ve zulmet gibi zıttırlar. Hikmeten yani akıl planında dolayı değerlendirdiğimizde yine zulüm. Niye? Malumdur ki adavet ve muhabbet, nur ve zulmet gibi zıttırlar. Yani sevmek ve düşmanlık zıt duygular. Artık karanlık ve aydınlık gibi. İkisi manaya hakikisinde olarak beraber cem olamazlar. İkisi aynı anda bir yer, aynı anda aydınlık ve aynı anda karanlık olamaz bütünüyle. Eğer muhabbet kendi isbabının rüçanetine göre bir kalpte hakiki bulunsa o vakit adavet mecazi olur. Acımak suretine inkılap eder. Bir insanı gerçekten sevmemize dair gerekçeler varsa artık hoşumuza gitmeyen bir şeyini görsek de onu severiz. Hoşumuza gitmeyen tarz ve tavırlar için ona acırız sadece. Niye? Çünkü sevmemiz için ciddi bir gerekçemiz var. Diğerleri teferruat. Evet, mümin kardeşini sever ve sevmeli. Evet, niçin sever ve sevmeli? Çünkü az önceki ayet-i kerimelerden de ifade ettiğimiz gibi, mümin kardeşini sever, niye? Çünkü kardeştir. Cenab-ı Hak müminleri birbiriyle kardeş ilan etmiş. Sonra kardeş kardeşini sevmeli. Fakat fenalı için yalnız açır. Hatasız kim var? Herkesin bir hatası var. Dolayısıyla öyle birisinin hatasını gördüğümüzde, onun hatasını gidermeye çalışmak esastır. Dolayısıyla ona acımak gerek. Kızmak yerine. Tahakkümle değil lütufla ıslahına çalışır. Evet, zorla tepesine vura vura değil nazik, nizi kavliliğinle hoş bir dille onun ıslahına çalışmak. Müstebit gibi değil. Yani bunu burada hekimlik mesleği gibi ele alınırsa hekim hem hikmetli olacak, yani hastayla, mesela hastadaki bir mikroba ayıracak. Mikrob öldüreceğim diye hastayı öldürmenin bir alemi yok. İnsanın vücudunda mikroplar olabilir. Mikroplara yönelir doktor ve onun izalesine çalışır. Ama mikrob öldüreceğim diye insanı da öldürecek bir zehir insana enjekte edemez. Bu doğru değil. İnsan da sosyal ilişkilerine, toplumsal münasebetlerinde böyle bir şey lazım. Birisinde bir hata gördüğümüz zaman onun hatasını gidermeye çalışmak lazım, yoksa o insanı gidermeye çalışmak, göndermeye çalışmak olmamalı metot. Evet, tabi hekimin şefkati de çok önemli. yani Hem hakim olmalı hem şefik olmalı doktor. Müminler de kardeşlerine karşı hem hikmetli hem de şefkatli olmak durumundalar. Şefkat onu gösteriyor, yani hastalığını görüyor, onu onun için acıyor, sonra lütufla onun ıslahına çalışıyor. Yoksa müstebit bir hekim gibi e, hastalığından dolayı hastaya kızmak, azarlamak doğru bir şey değil. Bilakis onu okşayarak lütufla, nezaketle, gönlünü hoş tutarak hastalığını kabullenmesine hastalığı için tedaviyi benimsemesine Sebep olması gerekir bir hekimin. Bizde bu hekim e, hassasiyetinde kardeşlerimizle onun ilişkilerimize eğilmemiz gerekir. Evet. Onun için nasıl sadisse, üç günden fazla mümin mümine küsüp kat mükâleme etmeyecek. Yani hadis, ya, Peygamberimiz ﷺ de yani diyor, mü'min, baş, mümin mümin kardeşine karşı en fazla üç gün selamı sabah kesebilir. Üç günden fazlasına müsaade edilmiyor. Üç gün belki bir protesto anlamında senin şu hareketini beğenmiyorum anlamında üç güne kadar insan nazlanabilir. Üç günden sonrasına müsaade yok. Evet. Şimdi Kur'an bizi kardeş ilan etmiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üç günden fazlasına müsaade etmemiş sözü kesmenin. Dolayısıyla bu konuda nefsimiz ne diyor? Küs ona darıl git. Ama Allah diyor ki barış Allah diyor ki kardeşini sev peygamber öyle diyor sorsak melaike öyle diyor sorsak bu peygamberlerin yoluna giden bütün nurani insanların kafirlerini teker teker durdurup sorsak kardeşini sev diyecek onunla konuş diyecek kim konuşma diyor nefsimiz diyor nefsimize de bunu şeytan telkin ediyor konuşma diye 3-5 tane de şeytan var ve şeytanın bu desteklerine açılmış çevremizdeki insanlar. Dolayısıyla biz kimi dinleyeceğiz? Allah'ı mı? Peygamberi mi? Onun yolunda giden nurani insanları mı? Yoksa nefis ve şeytanı mı? Burada bu ayrımı yapmak durumundayız. Eğer esbab-ı ada, esbab adavet galebe çalıp adavet hakikatiyle bir kalpte bulunsa o vakit muhabbet mecazi olur. Evet, yani insanı gerçekten sevmemiz gerekiyorsa nefret etmemiz gerekiyorsa bunun için gerekçelerimiz varsa o zaman artık o insanı sevemeyiz. Gerçek bir nefret var içimizde. Gerçek bir muhabbet olamaz. Evet. Böyle bir muhabbet halimizde varsa da, göz davranışlarımızda bu mecazidir. Gerçek bir muhabbet değildir. Tasannu ve temelluk suretine girer. Yani yapmacık ve yaltaklanma tarzına girer. Sevmediğimiz bir insana seviyor görünmek. Ey insafsız adam! Şimdi bak ki mümin kardeşine kin ve adavet ne kadar zulümdür. Çünkü nasıl ki sen küçük adi taşları Kabe'den daha emniyetli ve Cebel Uhud'dan daha büyük desen çirkin bir akılsızlık edersin. Şimdi öncelikle Cenab-ı Hak mahşerde kulların amellerini tartacak. Sevaplar bir tarafa, günahlar bir tarafa. Sevaplar ağır bastığında kurtulmuş olacak o insan. Bizim de insanlar işteyse böyle tartmamız gerekir. Hatta bu tartı sırasında sayısal çokluktan ziyade kalite, keyfiyet de çok önemli. Bazen öyle güzel bir taraf olur ki insanın yüzlerce günahına karşılık gelebilir. cenab bak böyle tartıyor bizi. Bizim de adeta terazimizi koyup insanları böyle tartmamız lazım. Kayda değer, sevmeyi gerektiren yönler bir tarafa. Küsmeyi, kızmayı gerektiren şeyler öbür tarafa kondun. Hangisi ağır basıyorsa onu yapmamız gerek. Şimdi, bir insan için Kabe'den daha evet. Nasıl ki sen adi küçük taşları Kabe'den daha önemli ve Cebel Uhud'dan daha büyük desen çirkin bir akılsızlık edersin. Bir teraziyi kurdun, bir tarafta Kabe gibi önemli bir şey var. Veya Uhud daha kadar büyük bir şey. Diğer tarafta çakıl taşları. Bir çakıl taş Uhud'u tartabilir mi? Kabe'den önemli olabilir mi? Evet. Bunu aklımızın bir kenarına yazdıktan sonra. Aynen öyle de Kabe hürmetinde olan iman ve Cebel Uhud azametinde olan İslamiyet gibi çok efsaf İslamiye muhabbet ve ittifak istediği halde. Bir taraftan muhatabımız Müslüman. Diğer taraftan mümin. Kalbinde iman var, İslam var. Bunlar Kabe hürmetinde. Kabe yık, bir mümin kulun kalbini yıkma deniyoruz. Kabe Hürmeti'nde bir imana sahip, Uhut büyüklüğünde bir İslamiyet'e sahip. Ney var? Ters bir hareket yaptı, canımı sıktı. Şöyle oldu, böyle oldu. Ne kadar büyütürsek büyütelim, çakıl taşından öteye geçmez İslamiyet'in ve imanın yanında. Dolayısıyla bu terazide çakıl taşlarını ağır bastırmak hikmetle bağdaşır bir durum değildir. İslamiyet gibi çok efsaf İslamiye muhabbet ve ittifak istediği halde mümine karşı adavete seviyet veren ve adi taşlar hükmünde olan bazı kusuratı iman ve İslamiyeti tercih etmek ne derece insafsızlık ve akılsızlık ve pek büyük bir zulüm olduğunu aklın varsa anlarsın. Evet tevhid-i imani elbette tevhid-i kulübü ister. Evet. İmanda tevhid kalplerde birliği istiyor. Yani biz bir olan Allah'a iman ediyoruz. Aynı şeylere iman ediyoruz. Madem o zaman kalplerimizin de beraber atması gerekiyor. Ve vahdet-i itikat dahi vahdet-i içtimai eder. Aynı itikatlarımız aynıysa, itikatlarımızda birlik varsa toplumsal birliği de gerektirir. Evet, inkar edemezsin ki sen bir adamla beraber bir taburda bulunmakla o adama karşı dostane tane bir rabıta anlarsın. Ve bir kumandanın emri altında beraber bulunduğunuzdan, Arkadaşane bir alaka telakki edersin. Evet, asker arkadaşlığı denen bir tabir var. İşte bir şekilde bir taburda beraber bulunmuşsunuz, aynı komutandan emir almışsınız, talim görmüşsünüz. Dolayısıyla yıllar da geçse birbirimize karşı farklı bir alaka duyarsınız, bir ilişki türü. Evet. Bu bir gerçek, bu insanın gerçeği. Ve bir memlekette beraber bulunmakla ukuvvetkâr hani bir münasebet hissedersin. Yani hem şehirlik deniyor. Hemşeri olmanın vermiş olduğu bir birliktelik, bir beraberlik, bir yakınlık hissi var. Bunu herkes aleminde hissediyor. Halbuki imanın verdiği nur ve şuur ile ve sana gösterdiği ve bildirdiği esma-i ilahiye adedince vahdet alakaları, ittifak rabıtaları ve huvvet münasebetleri var. Şimdi iman ve İslamiyet gibi bir ortak noktamız var ya, bu ortak nokta o kadar büyük ki bunun alt başlıklarına indiğimizde Bunları rahatça, rahatlıkla göreceğiz. Mesela her ikinizin Halik'ınız bir. Aynı Allah yaratmış bizi. Malik'iniz bir. Yani sahibimiz aynı. Mabudunuz bir. Aynı Allah'a ibadet edip dua ediyoruz, yardım diliyoruz. Razık'ınız bir. Hepimiz aynı Allah besliyor. Bir, bir, bir. Bine kadar bir, bir. Yani Cenab-ı isimleri sayısınca birliklerimiz var. Aynı kumandanın emri altında beraber bulmak nasıl bizi birbirimize yaklaştırıyordu. Belki bin ayrı şeyden Cenab-ı Hakk'ın bin ayrı ismiyle biz Cenab-ı Hakk'a bağlıyız beraberce. Dolayısıyla bu müthiş bir beraberliği getirmeliydi. Evet, hem peygamberiniz bir, dininiz bir, kıbleniz bir, bir, bir yüze kadar bir bir. Sonra köyünüz bir, devletiniz bir, memleketiniz bir, ona kadar bir bir. Bu kadar birbirler, vahdet ve tevhidi, vifak ve ittifakı, muhabbet ve ukuvveti iktiza ettiği ve kainatı ve küreleri birbirine bağlayacak manevi zincirler bulundukları halde şikak ve nifaka, kin ve adaveti seviyet veren, örüm cekahı gibi ehemmiyetsiz ve sebatsız şeyleri tercih edip mümine karşı hakiki adavet etmek ve kim bağlamak. Ne kadar o rabıtayı vahdete hürmetsizlik ve esbabı muhabbete karşı bir istihfaf ve o münasebat-ı karşı ne derece bir zulüm ve itisaf olduğunu kalbin ölmemiş ise, aklın sönmemiş ise anlarsın. Evet. Şimdi bu kadar birlikler sayıldı. Bu birlikleri insanı birbirine bağlamayı boş verin. Dünya, ayı dünyaya, dünyayı güneşe bağlayacak kadar çok kuvvetli cazibe noktaları. Evet. Bu kadar şey birbirimize bağlılmamızı gerektirirken, işte niçin öfkelenmişsek, niçin kızmışsak, bunlar... Örümcek ağı gibi şeylerdir. Örümcek ağının işte gezegenleri birbirine bağlayacak e, şiddetle kuvvetli olan bir halattan daha üstün olduğunu iddia etmek kadar bir akılsızlık olabilir mi? Örümcek ağını şeyden daha değerli bulmak, işte böyle bir halattan daha değerli bulmak, o halata karşı ciddi bir istifaf, alaycılık, küçümseme olmaz mı? Saygısızlık, hürmetsizlik olmaz mı? Evet, o rabıtayı vahdete bir hürmetsizlik, yani bizi birbirimize bağlayan rabıtalar hürmetsizlik. Neydi bunlar? İşte iman, imanın telkin etmediği az önceki birlikler, İslamiyet, İslamiyet'in telkin ettiği bu kadar bir birliktelikler. Evet, bunlara karşı saygısızlık olur. Ve o esbabı muhabbete karşı bir istifaf, bu kadar sevgi gerektiren şeyleri küçümsemek, küçük görmek anlamını taşır. Ve münasebatul kuvvete karşı birbirimizi kardeşliğe davet eden, kadar şeyle karşı ne derece bir zulüm ve itisaf olduğunu kalbin ölmemiş ise aklın sönmemiş ise anlarsın evet bugünkü dersimizi burada bırakalım inşallah daha sonra devam ederiz Cenab-ı Hak uhuvvetin tadını alemimizde duyursun ve inşallah Cenab-ı Hakk'ın muhabbetine vesile olacak bir kardeşlik tesisi için inayet buyursun Subhaneke la ilme lana illa ma'allemtena inneke ente l'alimul hakim ve ahirud davana elhamdülillahi rabbil alemin El Fatiha